Yaratan, O'dur, iyi bilin ki yaratmak da emir de ancak O'na aittir, alemlerin Rabbi olan Allah yücedir, Araf, 7.sur 54, mealindeki ayeti kerimeyi okudum, bunun üzerine birbirine, sabaha kadar O'nu koruyunuz, dediler, sabah olduğunda hayvanıma binerek yoluma devam ettim.